Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz belirli geçmiş zamanın şartı. Belirli geçmiş zamanın şartı birleşik fiil özelliği gösterir. Belirli geçmiş zaman ekinden sonra şart birleşik zaman eki getirilerek belirli geçmiş zamanın şartı oluşturulur. Kelimenin sonuna da kişi eki getirilir. Bir işin yapılıp yapılmadığının belli olmadığı durumlarda kullanılır. Örneğin, eğer çalıştıysan mutlaka başarılı olursun. Benim anlattıklarımı anlamadıysan tekrar edebilirim. Bu kitabı beğendiysen senin olsun. Bende bir tane daha var. Gittiğin mağazada seninle ilgilenmedilerse sen de oradan alışveriş yapmasaydın. Cebinde paran kalmadıysa niçin bana haber vermedin? Şimdi yapacağımız konuşmayı beleri geçmiş zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyelim. Esrarengiz Olay Yine çok zor bir işle karşı karşıyayız Evet çok haklısın Sence bu işin suçlusu kim? Kadının kocası değildir herhalde Galiba öyle Peki o yapmadıysa sence kim yapmış olabilir? Bilmiyorum ama eğer o yapmadıysa bile başka birinin bu işi yaptığı ortada bu olayı üzerinden çok zaman geçmeden sonuçlandırmalıyız. Ben bu işten bir şey anladıysam ne olayım? Ben de senin gibiyim. Ben de pek fazla bir şey bilmiyorum. Sence garsonlar bir şey görmüşler midir? Bilemiyorum ama konuşmakta fayda var. O gün buraya kimler geldi? Çok kişi geldi ama ben hiçbir şey görmedim. Zaten ben görmediysem kimse görmemiştir. Sen görmediysen, o görmediyse kim gördü bu olayı? Bir şey görmediğine emin misin? Ya biri bu olayı gördüyse? Zannetmiyorum. Zaten biri gördüyse ya da duyduysa bile görüp duyduğunu söyleyemez. Buradakiler çok korkak insanlardır. Eğer bir şey gördüysen ve söylemediysen sonun hiç iyi olmaz. Biliyorsun değil mi? Gerçekten hiçbir şey görmedim. Aslında muhakkak bu işi yapanı gördüm. Çünkü bu kapıdan giren çıkan herkesi görüyorum. Ama olayı kimin yaptığı hakkında en ufak bir fikrim yok. Peki garsonlar görmediyse bu olayı kim görmüş olabilir? Gizli kameralardan belki bir şey çıkar. Zaten tek şansımız onlar şu an. Eğer onlardan bir şey çıktıysa işimiz çok kolaylaşacak. Tabii bir şey çıktıysa. Bu kadar karamsar olma. Hadi şimdi merkeze gidelim. Eğer şansımız varsa kameralardan bir şeyler çıkar. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki belirli geçmiş zamanın şartının cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Peki o yapmadıysa sence kim yapmış olabilir? O yapmadıysa bile başka birinin bu işi yaptığı ortada. Ben bu işten bir şey anladıysam ne olayım? Zaten ben görmediysem kimse görmemiştir. Sen görmediysen o görmediyse kim gördü bu olayı? Bir şey görmediğine emin misin? Ya biri bu olayı gördüyse? Zaten biri gördüyse ya da duyduysa bile görüp duyduğunu söyleyemez. Eğer bir şey gördüysen ve söylemediysen sonun hiç iyi olmaz. Peki garsonlar görmediyse bu olayı kim görmüş olabilir? Eğer onlardan bir şey çıktıysa işimiz çok kolaylaşacak. Şimdi de okuyacağımız metni, belirli geçmiş zamanı şartının cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Can ile Yücel Can ile Yücel, o gün yine okula birlikte gitmek için yola çıkmışlardı. Ancak... Okula biraz geç kalmışlardı. Yanlarından hızla geçen dolmuş ve otobüsler de ağzına kadar tıklım tıklım doluydu. Okula hızlı hızlı giderken Can, Yücel'e ya geç kaldıysak, ya öğretmen derse başladıysa dedi. Yücel de ona endişelenmemesi gerektiğini söyledi. Hızlı bir şekilde okula doğru gitmeye devam ettiler. Çevredeki insanlar da sanki neden hızlı gittiklerini sorgular gibi bakıyorlardı ya da onlara öyle geliyordu. Çok geçmeden okula varmışlardı. Ancak tabii ki biraz geç kalmışlardı. Doğal olarak da öğretmen derse çoktan girmiş ve ders başlamıştı. İkisi çekine çekine de olsa derse girdiler. Öğretmenlerinden geç kaldıkları için özür dilediler. Öğretmenleri de onlara bir daha geç kalmamaları gerektiğini hatırlattı. Yerlerine geçip oturdular. Can bir ara Yücel'e dönerek, ''Ya öğretmenimiz ödevleri kontrol ettiyse?'' dedi. Yücel de ona, eğer kontrol ettiyse biz de dersten sonra gösteririz dedi ve dersin bitmesini beklediler. Ders bittikten sonra hemen öğretmenlerinin yanına giderek ödevlerini gösterdiler ve daha sonra da dışarıya, arkadaşlarının yanlarına oyun oynamak için çıktılar. Giderken Yücel, Can'a, ya arkadaşlarımız oyun oynamaya başladılarsa dedi. Can da ona, eğer onlar oyun oynamaya başladılarsa biz de bir dahaki teneffüs onlarla oyun oynarız dedi. Bu şekilde bahçeye çıktılar ve baktılar ki arkadaşları oyun oynamaya başlamışlar. Önce onlar gelmeden niye oynamaya başladıklarını düşündülerse de bunun sebebini kendilerinde görmüş olmalılar ki hiç ses çıkarmadılar. Onlar da kendi aralarında oyun oynadılar. Biraz sonra zil çaldı ve bütün öğrenciler koşarak sınıflarına girmeye başladılar. Can ve Yücel beraber sınıfa girdiler. Sınıfa girdiklerinde oyun oynayan arkadaşlarının henüz gelmediklerini gördüler. Can da Yücel'e dönerek, arkadaşlarımız yaz zili duymadılarsa dedi. Yücel de ona, eğer zili duymadılarsa ve bu yüzden derse gelmedilerse bu onların sorunu dedi. Tam o sırada arkadaşları koşa koşa derse girdiler ve ardından da öğretmenleri geldi. Öğretmenleri bu olaydan sonra bütün sınıfa dönerek bundan sonra derse herkesin zamanında gelmesi gerektiğini tekrar hatırlattı. Bu olay üzerine Yücel ve Can, bir daha derse geç kalmamaya özen gösterdiler. Bugünkü konumuz, belirli geçmiş zamanın şartıydı. Belirli geçmiş zamanın şartı, birleşik fiil özelliği gösterir. Belirli geçmiş zaman ekinden sonra, şart bileşik zaman eki getirilerek belirli geçmiş zamanın şartı oluşturulur.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 Niçin bana haber vermedin? Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.